Hemen hemen herkes Hafızlıkla ilişkilendirerek Yorumlar Ümmetin en şereflileri Kur'an'ın hafızlarıdır Öyle olsaydı buradaki kelime başka türlü olurdu Hemeletul Kur'an demez En azından hani Hafız kelimesiyle ilişkili olsun diye Hafazatul Kur'an O da tam o manaya gelmez ama Hadi diyelim ki yakın olarak o olsun Ama öyle değil Kur'an'ın Hamilleri Kur'an'ı hayata taşıyan insanlar demektir. İşte bizim tefsir derslerimizin amacı bu hamillerden olabilmektir. Önce hayatımıza, kendi hayatımıza taşıyacağız. Sonra da hayatımızda örnek olarak diğer insanların bakımına, onların şehadetine sunu, sunmuş olacağız. Benim tefsir derslerindeki maksatlarımdan, amaçlarımdan bir tanesi de budur. Şöyle bir Rivayet daha var. Beni öteden beri heyecanlandıran bir tane daha var. O da şu. Arapçasını söyleyeyim. Fadlu kelamillahi ala gayrihi kefadlillahi ala halkihi Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Yani Allah yarattığı varlıklardan ne kadar üstün ve yüce ise onun kelamı da diğer sözlerden o kadar yüce ve üstündür. İşte benim amacım, tefsir derslerimizdeki amacımız, hedefimiz Rabbimizin bu yüce olan kelamının yüceliğini fark edebilmek ve onun bizi de yüceltmesini sağlayabilmektir. Onun için vahiy ile meşgul oluyoruz. Onun için vahiy anlamaya gayret ediyoruz. Onun için vahiy ile hem hal olmak diye bir derdin ve gündemin sahibi olmaya gayret ediyoruz. Başka bir rivayet. Şimdi şöyle rivayetler var. Zeynû el Qur'ân, Nabi aswatiyum. Kur'anı seslerinizle süsleyin. O orada yok. Orada arıyorsunuz yok orada. Bana bakın işte. O, o. Bence burası daha cazip. Sesiniz, seslerinizle Kur'anı süsleyin. Otomatik ne demek bu? Yani Kur'an süslenebilir bir metindir. Yani yeterince süslü değildi. Siz ona biraz katkı, biraz kamufleş. Ya da biraz kaporta, boya muamelesi yapıp onu biraz daha süsleyebilirsiniz. Bu rivayet öteden beri dikkatimi çekmiş ve beni zorlamıştır. Sonra bir baktım ki İbn Abbas'tan gelen o konuyla ilgili bir başka rivayette kelimelerin yer değiştirilerek nakledildiği anlaşılıyor. O rivayette ise şöyle beyan ediliyor. Zeyyinu esvateküm bil Kur'an'ı. Siz seslerinizi Kur'an'la süsleyin. Kur'an'ın süse ihtiyacı yok. Sesinin süse ihtiyacı vardır ki en güzel süs Allah'ın kelamının oluşturacağı süstür. Şimdi ne güzel sesli hafız diyoruz. Çok güzel okuyor mesela. Bizim oradaki güzellik tanımımızın içinde üç tane argüman var. Bir, sesi güzel. iki Nefesi uzun. Üç, makamı güzel tutturuyor. Başka, başka bir ölçü yok. Hepsi bundan ibaret. E ne yapalım? Sesi benim gibi karga sesliyse ne olacak? Ne yapalım? Fazla da nefesim uzun değil. Hele makam dersi de hiç almadım. Ne yapalım yani şimdi? Biz ebedül abad bu güzellikten istifade edemeyeceğiz demek ki. Kur'an'ı bir türlü süsleyemeyeceğiz biz. Onu belli adamlar süslemiş oluyor. Yok bu konuda da işte bir rivayet var. Çok nefis bir rivayet. Öyle metnini ezberlemişim ki böyle sarılıyorum rivayete. Metni şu اِنَّ اَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتَنْ بِالْقُرْآنِ اَلَّذ۪ي اِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَعُ رَأَيْتَ اَنَّهُ يَخْشَ اللّٰهُ تَعَالَى Rivayet bu. Yani insanların Kur'an'la ilgili sesi en güzel olanı şudur. İnsanların Kur'an'la ilgili olarak sesi en güzel olanı şunlardır. Kimler? أَلَّذ۪ي اِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَوُ <gülüyor> Kur'an okuduğunu duyduğunda, adam Kur'an okuyor, sen de onu işitiyorsun. Ve <gülüyor> eyte, görürsün ki, en nehu اللّٰهَ تَعَالَى bu adamın Allah'a derin bir saygı duyduğunu görürsün yüzünde. İşte sesi en güzel olan manası bedenine, ruhuna, yüzüne yansıyan adamdır. Yani Allah'a meydan okur gibi Kur'an okumaz. Kur'an okunduğu zaman çenesi üzere adeta yere kapanan bir duyarlılığın, bir boyun büküşün sahibi olur. Öyle bir dakika, bir buçuk dakika, iki dakika nefesi uzun tutmak bir maharet değildir. Maharet, okuduğun metnin ne dediğini anlaman ve o manaya uygun mümkünse bir ses ortaya koyabilmen ya da onu hayata taşımandır. En güzel ses böyle hayata aktarılmış vahyin oluşturduğu etkidir. Ses titreşiminden söz edilmiyor. Hayata naklediliş ve hayata aktarılıştan söz ediliyor. Çok temel prensiplerinden biri de Kur'an'ı okuyan en güzel seslilerden olabilmektir. Tefsir derslerimdeki gayelerimden biri budur. En güzel sesi olanlardan biri de ben olayım. Yani ayeti okuduğum, ayeti düşündüğüm zaman Allah'a duyduğum derin saygı beni adeta kucaklasın, kaplasın isterim. Sizinki de böyle olsun diye dua ediyorum. Derslerimin maksadı budur. Onu söyleyeyim. Bir başkası gene başka bir rivayet. Şöyle ifade ediliyor. Bu da çok hoşuma gidiyor doğrusu. İzâ ehabbe ahadüküm en yükellime rabbehu fel yakra'il Kur'an Sizden biri sizden biriniz Rabbi ile konuşmak isterse, Kur'an'ı kıraat etsin. Allah'la konuşmak ister misiniz? Kur'an'ı kıraat edin. Yalnız kıraat edeceksin, tilavet değil. Tilavet, kıraat farklı kavramlar. Tilavet bir biyolojik, nesnel bir okuma biçimidir daha çok. Oysa kıraat, mana ile buluşulan akıl, zihin, irade, beyinle Meşguliyetle bir entelektüel okuma biçimidir. Siz Allah'ın ne demek istediğini Kitabullah'tan öğrenmeye gayret ederseniz bunun adına kıraat derler. İşte o zaman şeytan gelir, üşüşür başınıza sizi bu meşguliyetten uzaklaştırmak ister bütün çabasını kıraati engellemeye tekzif eder. Çünkü şeytan iyi bilir ki Kur'an'ı kıraat edenler onun başına beladır. Öyleyse Kur'an'ı kıraat ederseniz Rabbimizin kelamıyla ve maksadıyla buluşuyorsunuz demektir. Hatta onunla konuşuyorsunuz. Yani siz onunla elbet konuşmuyorsunuz ama o size konuşuyor demektir. Onun sözünü duyuyorsunuz demektir. Ayetler size de iniyor demektir. Evet şimdi bu Bilgisayarlar Teknolojiyi iyi kullananlar için Bilgisayarlar avantajdır Fakat çok iyi bilmiyorsanız Bu başınızı karıştırabilir Şimdi bu yazılan şeye baktım Ben öyle yazmamıştım böyle çıktı Yani Hani adam biri Yoldan gidiyormuş Yoldan giderken aa, Affedersiniz yola Bir hayvanın işte kuyruğu Yolda ama hayvanın kendisi böyle çalılığın içinde kuyruğu yolda giderken anlamamış bas, basmış kuyruğuna. Tabii hayvan bağırmış öbür taraftan. Bu da demiş Allah Allah biz nereye bastık? Ses nereden çıktı? <gülüyor> yani ben böyle yazmamıştım. Bu karıştı bu. Hazreti Ali'ye nispet edilen bir dua var. Çok harika bir duadır. Çok sevdiğim bir duadır. Bunu her gün defalarca yaparım. Rabbime böyle seslenirim yani. Tefsir derslerimin her yerinde bu seslenişin her kardeşimin yüreğinde yer bulmasını isterim. Diyor ki Hazreti Ali kefâni fâhren entekûne li rabben kefâni izzen en ekûne leke abden ente kemâ uhibdu ve ya Rabbi, senin benim Rabbim olman bana övünç olarak yeter. Ve ey Rabbim, benim sana kul olmam bana şeref olarak yeter. Ey Rabbim, sen tam da benim sevdiğim gibisin. Öyleyse beni de senin sevdiğin gibi yap. Duam, Öteden beri budur. Rabbimi çok seviyorum. Onun da beni sevmesini istiyorum. Onun beni sevmesinin yolu, Kur'an'ı anlamaktan ve Kur'an'ı yaşamaktan geçer. Böyle olursa, bu dersler bir manaya, bir maksada, bir idare hizmet eder. Acizane, böyle düşünerek, 7-8 başlıkta bu tefsir derslerinin maksadının ne olduğunu böyle özetledim. Elbette daha onlarca şeyler söyleyebilirim ama bir tek bu mese meseleyle konuyu bitirmek istemediğim için böyle 6-7 başlıkta amacım, hedefim nedir bunu sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi dersin kalan üçte birlik bölümünde de metodumdan söz etmek istiyorum. Yani biz söyleyeceklerimizi hangi metodun sonucunda elde ettik ve söylüyoruz? Nasıl baktık? Nasıl bir sonuca ulaştık? Bu metodumuzu bilirsek birbirimizi ve sözlerimizi yadırgamayız. 25 yıllık Kur'an talebesi. 25-26 yıldır İlahiyat Fakültesi'nde tefsir alanında çalışıyorum. Ve hanım bunu 5-6 yılını master ve doktoraya verip ama kalan 20 yıldır Kur'an'la meşgul. Kur'an'ı anlamaya çalışıyorum. Kur'an'ın bana da inmesine gayret ediyorum. Acaba ne yapsam da bir ayet daha bana nazil olsa diye bunun meşguliyeti içerisindeyim. Böyle bir metot belirledim. Kendim. Kendime göre. Bu metodu takip ediyor. Size de arz ediyorum. Kabul ederseniz siz de takip edebilirsiniz. Değilse başka metotlar da olabilir, vardır. Varsın o metotlar da ikna ediyorlarsa muhatapları ikna etsinler. Geleneksel din algımızda Kur'an'la ilgili şöyle bir şey var. Piramit oluşturdum ben. Bir piramit var. Piramite bakıyorsunuz, çok güzel görünüyor. Yani tepede, zirvede Kur'an-ı Kerim, işte altında hadisler, altında tefsirler, aslında altında İslam tarihi, fıkıh kitapları, altında kültür kitapları, haller falan böyle. Daha da var tabii yani. Buna 40 kat yapacak halimiz yok. Ama bir mantığı ortaya koymak için söylüyorum. Diyorlar ki, siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Giriş cümlesi bu. Hatta biraz daha ağır söylüyorlar. Sen kim oluyorsun da Kur'an anlıyorsun? Olur. Peki bu Kur'an kime geldi? Bana gelmedi mi? Ben bunu anlayamıyorsam ben bundan sorumlu değilim o zaman, demek kurtuldum. Ya yani anlayamıyorsan, bana hitap etmiyorsa bu. Ben bundan sorumlu değilim. Kurtardık o zaman. Ben inanmasam da olur diyor ki olmaz diyor. İlla inanacaksın. E anlamıyorum ama olsun. Anlama ama inanacaksın. Sakın anlamaya çalışma. Peki illa de anlamak istiyorum derseniz önünüze böyle bir şey çıkarıyorlar. Piramit. Bir piramit var. Bu piramitin piramite buradan helikopterle inecek halin yok. İster istemez bu aşağıdan başlıyorsun. Aşağıda ne var? İşte kültür kitapları. Çeşitli kültürel kitaplar var. Onlar sizi ayarlıyorlar hangi kitap okuyacağınızı. Takım takım bölünmüş. Her takım belli kitapları okuyor. Onları veriyor size okuyorsunuz. O arada dini pratikleriniz olacak. Bunlar için de elinize bir ilmihal tutuşturuyorlar. İlmihali okuyorsunuz. Böyle oluyor ama ben diyorum ki kardeşim kimin ilmi halini okuyacak bu adam? Kimin ilmi halini öneriyorsun? Orada da takımın ilmi hali. Her takımın bir ilmi hali var. Her takımın bir kültür kitap dizisi var. Ve her takımın bir ilmi hali var. Onları okuyorsun. Bir dizi devam ediyorsun yani. Sürekli onları okuyorsun. Diyorsun ki tamam ben oldum. Buradan oldum. Şimdi tamam ikinci aşamaya geç diyor. Geçiyorsun ikinci erim. Ne var burada? Şimdi diyor İslam tarihi okuyacaksın. Tarih kitapları okuyacaksın. Antropoloji okuyacaksın. Sonra işte biraz daha meseleleri merak ediyorsan fıkı usulü okuyacaksın. Fıkı okuyacaksın. Peki kimincinin okuyacağız? Ehl-i sünnet, Şii, Şiitezi, Harici falan. Yok. Sadece bir tane okuyacağız. Peki Ehl-i sünnetin hangisini okuyacağız? Eş'ari matüridi yani fıkıh meselelerinde böyle çok ayrıma gitmeme gerek yok. Ameli mezheplerden oku olur. Hangisini okuyalım? Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Hangisini okuyalım? Hanefi. Peki öbürler? Bir sürü daha var. Onlar fıkıh değil mi? Bunlar doğru değil mi? Doğru onlarda. Peki onları da okumak lazım o zaman. Burası var ya bu iki takım. Şu şu iki tanesi. Bu iki tanesini öyle hemen orada bir karış gibi görünüyor. Onu kitaba döktüğün zaman a bu kadar kitap eder o. Bunu okuman için sana 30 sene lazım. 30. Öyle 30 günde okunmaz bu. Çünkü bu kitapların bir kısmı o kadar zor ki onu anlayana kadar helak oluyorsun. Onu zaten onu anlamak büyük işkence. Allah'ın kitabı bin kere daha kolay. Kitabullah bin kere daha kolay. Öbür kitabı anlamıyorsun zaten. Çünkü o kitapların bir bölümü anlaşılmamak için yazıldı. Anlaşıldı mı ne kıymeti var? Herkes anladı mı ne anladık bundan? Bir grup, bir grup anlayacak ki ona muhtaç olacaksınız ömrünüz boyunca. Peki hadi burayı da geçtik. Tefsirler. Hangi tefsirler okuyacaksın? Aynı mantık devam ediyor. Soruyorsun. İşte takım takım takım bölüyor bölüyor bölüyor. Kendi takımına indirgiyor. Gerisi gerisini okumana gerek yok. Ya ben bir tefsir hocasıyım. Yani abartmayalım ama epey tefsir okudum. Hele ki ben bir süre Mısır'da kaldım. Mısır'da Eser Üniversitesi'nin kütüphanesi var. Yazma eserlerle dolu. Harika bir büyük kütüphane. Hep yazma eser dolu. Ben aylarca o kütüphanenin tozlarını yutarak e, günlerimi geçirdim. Orada çok çalıştım. Hangi bir tefsir okuyacak? Rivayet mi? Dirayet mi? İşaret mi? Hangilerinden? Bunların her birinden binlerce örnek var. Bir tane filan değil. Dolu. Hadi buraya da geçtin. Hadis okuyacağız. Hangilerini okuyacağız? Kütübü sitti. Kütübü Tisa, bunların şehleri, bunların izahları. Şia dünyasının hadis kü külliyatı var, devasa bir külliyat. Onları da okuyacağız. Ben size söyleyeyim mi? Kaza ara buraya kadar gelebilirseniz e. Size lazım 500 sene. <gülüyor> buraya kadar 500 sene dence geliriz. Ola ki böyle Nuh gibi yaşadın 950 sene öyle bir 500 senenin sonunda Geldin sırada buraya Ben sana söyleyeyim İşin biter zaten Adam öyle demiş ya Facebook'ta paylaşmışlar Kur'an'ı ne zaman okuyorsun? İşin bittiği zaman İşin bittiği zaman Kur'an okumanın bir faydası yok İşin başında Kur'an okuyacaksın ki işin tesbihe dönsün Şimdi bu sıralamada Ne oluyor biliyor musunuz? Ya sırayı Kur'an'a getiremeden şuralarda Hak vaki oluyor ölüyorsun <gülüyor> Buralarda gidiyorsun zaten Nadirattan şuraya çıkabilirsin nadirattan Bu defa da Burada Kur'an'ı görmek için Önüne Kaç tane Perde geliyorlar Bir Genel kültür perdesi İki İlmial perdesi, üç tarih perdesi, dört fıkıh perdesi, beş tefsir perdesi, altı hadis cam düşünün gözlük, 40 tane cam varsa nasıl göreceksin karşıyı? Her birinde bir renk var. O senin görmen için değil görmemen için taktığın gözlük olur. Taktıkça görme ihtimalin zayıfla. Göremezsin yani. Böylece. Kur'an'ın apaçık hakikatlerini gölgelere ve gözlüklere mahkum edersin. Şimdi bunun bu kadarını söyleyince adam diyor ki bak dedi ki sadece Kur'an başka bir şey yok. Vallahi öyle bir şey demiyorum ben. Şimdi bunun bir başka versiyonu var böyle. Bunu tersine çevirmek lazım diyorum ben. Bak yine hepsi var. Fakat fakat Hani şuralarda hak olsa sorun yok. Buralarda, buralara gelemeyebilirsin. Dert değil. Şurayı yakaladın mı? Evet, Allah tamamdır. Çünkü önce Kur'an'dan başlayacaksın. kardeş. Önce Kur'an'dan başlayacaksın ki sonra okuduklarının hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır anlayasın. Kur'an diye bir ölçüyü belirlemeden Ondan sonra okuyacağın kitapların doğruluğundan nasıl emin olacaksın? Senin yanı başında Cebrail seni takip etmiyor ki bak o kitap yanlıştır bunu bırak diyen yok ki. Nereden anlayacaksın? Bu defa öbür piramite dönüyorsun. Hayır buradan başlayacağız. Önce Kur'an'ı okuyacaksın. Kur'an'ı daha iyi nasıl anlamam gerekir diye bir çaban olacak. Gerekiyorsa Arapça okuyacaksın. Gerekiyorsa meallere, tefsirlere müracaat eden ama öncelikli hedefin, öncelikli muhatap olduğun metin Kur'an olacak. Önce buradan başlayacaksın. Sonra, sonra Kur'an sana zaten hangi kitabı okuman gerektiğini söyleyecek. Diyecek ki şimdi biraz nüzül sebeplerine bak. Şimdi biraz antropoloji bak. Şimdi biraz diyelim usul bak. Şimdi sadece bunları da söylemeyecek Kur'an-ı Kerim sana. Başka şeyleri de söyleyecek. Biraz hukuk kitabı oku diyecek. Bir süre sonra sana diyecek ki hadi bakalım biraz astronomi oku. Biraz mikrobiyoloji oku. Biraz jeomorfoloji oku. Biraz embriyoloji oku. Biraz psikoloji oku. Biraz sosyoloji oku. Diye seni zaten yönlendirecek bu. Ama Buradan sonra neyi okuman gerektiğine Kur'an karar verecek. Ondan sonra her okuduğunun doğru mu yanlış mı olduğunu anlayabilme bahtiyarlığına erişeceksin. Biz ya da bizim gibi düşünen hiç kimse Kur'an'dan başka kitap okumayın asla demez. Böyle bir şey diyen yok. Ama önce Kur'an'ı oku. Benim tefsirde takip ettiğim metot, önce Kur'an'ı okumayla başlayan bir metottur. Önce Kur'an'dan başlayacağız. Sonra, sonra diğerlerini okumanın önünde bir engel yok. Hiçbir dert yok, hiçbir ambarga yok. Hangi birini istersen oku. Yeter ki bir şablonun olsun. Yeter ki bir DNA laboratuvarın olsun. Yani herhangi bir fikir duyuyorsunuz. Bu fikir doğru mudur, yanlış mıdır? Hani ortada bir çocuk var mesela. Bu çocuk benden midir, başkasından mıdır diye şüphelendiğin zaman yapacağın iş, bunun hücre kontrolünü sağlamaktır. Değil mi? Bunun DNA testini yaptırmaktır. İşte dini ilimlerdeki DNA laboratuvarı Kur'an-ı Kerim'dir. Hangi bilgi, hangi iddia söz konusu olursa olsun, bu bilgiler ve iddialar Kur'an laboratuvarına sunulacak. Buna uyuyorsa doğrudur, buna aykırıysa doğru değildir. Bu ölçüye her şey tabidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bazı hakikatleri doğru mudur acaba diye başka yerlerden delil arama gayretçiliği de var. Mesela Kur'an'ın bir ayeti acaba doğru mudur bakalım Tevrat'ta ne diyor. Allah Allah kim kimi onaylıyor? Ne oluyoruz yani? Diyelim ki uymadı ne yapacağız? Ne yaptılar biliyor musunuz? Uymayanlar var. Ne yaptılar? Kitab-ı Mukaddes'teki bilgileri kopyaladılar. Rivayet kültürünün içerisine monte ettiler. Sonra o rivayet kültürünü esas alarak Kur'an ayetlerini tevil ettiler. Rivayetleri esas alıp ayetleri tevile meseleyi dönüştürdüler. Oldu mu bu? Bu mu vahye sadakat? Bunun bir bir örneklerini sizlere aktaracağım inşallah. Böyle hepsi hafızamda var. Hangi ayetle ilgili nasıl yalpalamalar yaşanıyor? Bunlarla ilgili öteden beri zihnimde yoğurduğum bir takım örneklerim var. Onları inşallah bu dersler boyunca sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Buradaki tefsir metodumun birinci kalemi Kur'an'dan başlamaktır. Şimdi Kur'an okuyacak olan veya ilk defa Kur'an okuyacak olanlara da tavsiyem becerebiliyorsa işte Kur'an dersleri diye bir ders halkası oluşturmak ve onun üzerinden Kur'an'ı anlamaya gayret etmek. Ama Kur'an'dan başlasın. Diğer kitaplardan başlayınca ya sıra Kur'an'a gelmiyor ya da Kur'an'a sıra gelse bile Artık Kur'an'ı göremiyorsun. Hani işaret parmağı işaret edilen yere bakılmayı sağlar. Siz işaret parmağının işaret ettiği yere değil de işaret parmağına bakarsanız bu işaretin bir anlamı olmaz. Gözlük camına bakıp da gözlükten bakmazsanız cama bakıp da camdan bakmazsanız görülmesi gereken şeyi göremezsiniz. Bu bilgilerde de Böyle işaret parmağına bakıp sizi oraya mahkum etmek gibi bir sonuç var maalesef. Öbür türlü okumaya başladığınız zaman önünüzde herhangi bir ambargo yok. İstediğinizi okuyabilirsiniz. Kur'an sizin elinizden tutar ve sizi çaresizliğe asla terk etmez. Birinci metodum budur. İkincisi, Kur'an'ı Kur'an'la anlamaya çalışmak. Evet, ben böyle çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki Kur'an-ı Kerim'de konular serpiştirilerek ele alınmıştır. Kur'an'da herhangi bir konu bir yerde başlayıp orada bitirilmez. Böyle bir serpiştirerek anlatma metodu vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir yerde bir meselenin yüzde beşi vardır, öbür yerde yüzde yirmi beşi vardır, öbür yerde yüzde otuzu vardır vesaire. Kur'an'ı Kur'an'la anlayacaksınız. Neticede Rabbimiz Kitabı ile alakalı bu beyanı bize öğretiyor. Hud suresinin bir ve ikinci ayetleri çok net, harika bir usul öğretir. Buyurur ki Rabbimiz, Elif, La, Ra Elife, lama ve ra harflerine yemin olsun. Kitabun uhkimet ayatuh. Bu ayetleri muhkem kılınmış, sağlam, güvence altına alınmış, muhkem bir kitaptır. Her ayeti muhkemdir, muhafaza altına alınmıştır. Sümme fussilet, sonra her biri açıklanmıştır. Kim tarafından? Minledun hakimin habirin. Her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan kudret tarafından yani Allah tarafından açıklanmıştır. Öyleyse bir ayetin açıklamasını merak ediyorsanız o açıklamayı Kur'an'ın bir yerlerinde bulursunuz. Vardır o. Bir yerde vardır. Bulamıyorsan senden kaynaklanıyor. Vardır o bir yerde. Çünkü Rabbimiz açıkladığını söylüyor. Açıklanmış. Niye kendisi açıklamış, onun sebebini de söylüyor. Ella tabudu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. Yani sizin göreviniz en çok hangi ayeti, hangi ayet açıklamıştır? Bunu bulmaya gayret etmektir. Bunu yapmaktır sizin en çok meşgul olmanız gereken nokta budur. Kur'an'ı Kur'an açıklamıştır. Benzer ifadeler Fussilet suresinin üçüncü ayetinde de vardır. Onun üzerinde durmadan geçiyorum. Metodumdaki üçüncü nokta Mekki medeni sıralamasını ve bu surelerin özelliklerini çok iyi bilmek. Şimdi bakın bu kadar önemli bir şey ki Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi meseleler serpiştirilerek anlatılmıştır. Bir meseleyi bir yerde topluca görmüyorsunuz. Bunun asıl mantığı şudur. Siz Kur'an'da herhangi bir konuyu merak ediyorsanız, Kur'an'da herhangi bir meselenin nasıl ele alındığıyla ilgili bir gündeminiz varsa, yapmanız gereken şey, sadece o konudaki ayetleri bilmek değil. Bu çok önemlidir ama yetmez. Hani bir konuda, Doğru bir kanaat sahibi olabilmek için Kur'an adına doğru bir kanaat sahibi olabilmek için ayetin içini iyi bilmek lazım. Ayetin kullandığı kelimeleri, kavramları iyi bilmek lazım. Ayetlerin siyakını, sibakını yani bağlamını iyi bilmek lazım. O konudaki bütün ayetleri iyi bilmek lazım. Bunların hepsi önemlidir ama her birinden daha önemli başka bir şey daha vardır. O da bütün Kur'an'ı bilmektir. Bütün Kur'an'ı bilmiyorsanız, Kur'an'ın içindeki o meselenin neyi nasıl karşıladığını yüzde yüz kavrayamazsınız. Mutlaka eksiklikleriniz olur. Bunu doğru kavrayabilmek için de, Kur'an'ın meseleleri ele alışında takip ettiği Mekki ve Medeni Sureler diye ayrıma tabi tuttuğumuz bir kategorilerimiz var bizim. Bir meselenin Mekki surelerdeki görüntüsü nedir? Medeni surelerdeki görüntüsü nedir? Bunu bilmek gerekir. Bunu bilmezseniz Mekki surede geçen bir kavrama o kavramın Medine suresinde kazandığı manayı yüklerseniz ayeti anlayamazsınız. Yanlış anlarsınız yani. Bir pratik örnek vereyim. Bir tane örnek vereyim. Mesela cihat kavramı. Mesela cihat kavramı çok önemli bir kavramdır bu kültürde. Şimdi bu kavram Mekki surelerde geçer. Nasıl geçer? Mesela Ankebut suresi 69. ayette cihad şöyle geçer. Eselübillah <Sessizlik> وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz yollarımızı göstereceğiz. Orada bizim uğrumuzda cihad edenler, bizim uğrumuzda çalışanlar, fedakarlık yapanlar demek. Nasıl çalışırsanız, ne kadar cehdiniz olursa Rabbimizin o kadar yardımı size gelir. Oradaki cihad, çalışmak, fedakarlık yapmak demek. Bu kavram başka ayetlerde de geçer, ki, surelerde. Mesela, وَاقْسَمُوا billahi cehde اَيْمَانِهِمْ Var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Orada ceh var gücünü ortaya koymak demektir. İşte En'am suresinin 108. ayeti mesela herhalde e, ayet numarasını yanlış söylemeyeyim. 100, 109. ayet En'am suresi 109. ayet var gücünü ortaya koymak. Mesela cihad kelimesinin başka kullanım alanları da var. Ana baba bir çocuğu Allah'a ortak koşmak için cihad ederlerse diye geçer. Hem Ankebut suresinin işte 8. ayetinde hem Lokman suresinin 15. ayetinde. Ve in cahedâke alâ entüşrike bi ma aleyse leke bihi ilbun. Hakkında bilgin olmayan şeyleri, şeyler konusunda seni bana ortak koşman için cihad ederlerse. Buradaki cihad etmek zorlamak demek. Tazikte bulunmak zorlamak demektir. Cihadın geçtiği ayetlerden biri Furkan suresi 52. ayettir. Orada da Yüce Allah şöyle buyuruyor. Estağfirullah Fela tuti'il kafirin Sakın ha kafirlere boyun bükme itaat etme, aldırış etme Ve cahiduhum bihi Cihaden kebira Onlarla Kur'an sayesinde Kur'an ile Onlara yönelik büyük cihadını yap. O ayete göre Cihad Kur'an'ı anlatmakmış. Hatta büyük cihat Kur'an'ı anlatmak. Bakın dört grup ayet okuduk. Her biriyle ilgili başka ayetler de var. Hepsini okumuyorum. Cihat bu Mekki surelerde bizim cihat denince aklımıza gelen mana henüz geçmedi. Ama bu okuduğum ayetlerin hepsi Mekki surelerin ayetleri meselenin medeni ayetler kısmına baktığınız zaman cihat kavramı bir mana daha kazanır. O da fiili savaş. Yani size biri saldırdığı zaman kendinizi savaş savaşta savunma anlamında cihat meydanında bulursunuz. Ama bu bu kavramın Medine'de kazandığı manadır. Mekki surelerde böyle bir mana yok. Mekki surelerin hiçbirinde Normal bizim algıladığımız manada savaş ayetleri yok. Öyleyse Kur'an'ı anlarken Mekki ve Medeni ayrımını çok mühim bir mesele olarak görmek ve ayetleri Mekki ya da Medeni oluşuna göre anlamaya çalışmak önemli bir hassasiyettir ve ayetlere doğru mana vermede hayati bir önem arz etmektedir. Mesela sayın iman kavramını. İman kavramı Mekki surelerde daha çok inanmaya endeksli bir kavramdır. Ama medeni surelerde devreye güvenmek boyutu girer. Medeni surelerde imanın ahlaki karşılığına dair kazanımlar söz konusudur. Öyleyse surelerin iniş sırasını bilmek, Mekki ve medeni ayrımını çok doğru yapmak ve ona göre kullanılan kavramları kullanılan kavramları Mekki dünyayı iyi tanıyarak medeni dünyayı iyi tanıyarak kavramlara doğru karşılıklar vermeye gayret etmek. Şahsen bunun üzerinde çok duran ve bununla Kur'an'ı anlamaya çalışan bir stilim var. Burada bir beş maddelik daha şeyim var, e, metodun bağlamında sizlere aktarmak istediklerim var. Fakat bu beş madde daha biraz vakit alacak. E, çok sıkıştırmak istemiyorum. Bir buçuk saatlik zaman nasıl doldu ben de anlamadım. Saat 12.30 oldu. 12.30'da bitireceğiz, değil mi? 12.30'da bitirecek olmamız e, metodumuzun yarısını bitirmemiz anlamına geldi. Kalan yarısını ve o yarısının devamı olarak e, Kur'an kavramı üzerinde söyleyeceklerim var. Onları da inşallah 15 gün sonraki derse bırakmış olalım. Bu bir dahaki dersten itibaren metodumuzun 4. maddesinden devam edeceğim çok çok önemli çok hayati önem arz eden bir dördüncü maddemiz var. Ama bir yarım saatlik vaktimizi alacak bir madde. Onu inşallah bir sonraki derse bırakmış olalım. Metodumuzun kalan kısmından devam etmek üzere. Bugünkü dersi böyle vaktinde tamamlamış olalım. Sabrınızdan dolayı hepinize tekrar arz ediyorum. Cenab-ı sizi de bizi de Kur'an talebesi olma noktasındaki gayretimizde muvaffak kılsın inşallah. Öbür alemin aziz misafirler arasına sizi de bizi de ilhak eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.